Rabbim her hayırlı ameli işlemeyi hepimize nasip etsin. Kimi yüzlerin karaca, kimi yüzlerin ağaracağı o günde Allah yüzleri ağaranlardan eylesin bizleri. Nefsimize, hevamıza uyanlardan değil, Hakk'a, maslara uyanlardan ve o sahabenin yolundan gidenlerden eylesin. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bugün dininizi kemalettedir. Size nimetimi tamamladım diyorum. Böyle buyuran Allah hamdü sana olsun. Salat selamsa ümmetini bidatlardan sakındıran, buna karşılık önlerine günün zenginliği, kalp zoru bahçeden yoluna koyan ve sonra da sakın benim yolumdan asla ayrılmayan ve bu uğurda canınızı dişinize takın uydurma işlerden uzak durun zira tüm uydurma işleri bidattır her bidat dalalettir buyurun Allah'ın kulu ve elsin üzerine olsun kardeşlerim anı sallatü vesselam İmam Bukhan'ın naklettiği bir rivayette Kim? Bizim şu işimizde Dinimizde Emretmediğimiz bir iş yaparsa Veyahut ondan olmayan bir şey ortaya atarsa O reddolunmuştur Kabul olunmaz diyor Bir başka rivayette ise Bizim kendisiyle ilgili bir emrimizin bulunmadığı bir şeyi Ortaya atan kimsenin bu davranışı reddolunmuştur buyuruyor. Yine bir hadis-i şerifte sizi tertemiz beyaz bir yol üzerinde bırakıyor. Gecesi gündüzü gibidir. Benden sonra sakın yoldan ayrılmayın. O yoldan ayrılan helak olur buyurmuştur. Allah hepimize mafure etsin kardeşlerim. Rabbinin Subhana ve Teala okuma yazma bilmeyen ünlü peygamberine, onun âlemine, fertlerine, sünnetine sarılan ve kendisine uyan, bidatlardan uzak duran, peygamberin ve ashabın yoluna tercih eden, onların yanından ayrılmayan ashabına kıyamete kadar salat ve selam etsin. Kardeşlerim, İslam dinini bidatlardan daha çok yıpratan, binasını ondan daha fazla çökerten, hatta harici düşmanların, dine saldıran insanların malzeme bulmasına sebep olduğu en önemli meselelerden bir tanesi bidattır. Bu nedenle, bidatlardan sakındıran, dünyada ayrılık ve anlaşmazlık, ahirette ise yüzlerin kara çıkması gibi bidatların kötü sonuçlarını ortaya koyan ve bu noktada ısrar eden birçok ayet ve hadis gelmiştir. Rabbimiz kitabında kendilerine apaçık deliller geldikten sonra bölünen, ihtilafa düşenler gibi olmayın demiştir. İbn Abbas diyor ki Allah kendisinden razı olsun sünneti izleyenlerin yüzleri ağıracak bidatı benimseyenlerin ise yüzleri kararacak diyor Rabbimiz diyor ki Ey Muhammed dinlerini parça parça edip fırkalara ayrılanla artık senin bir alakan kalmamış onların işi Allah'a kalmış. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir demiştir. Yine kardeşlerim Rabbimiz Subhanahu ve Teala Hüca beyan olduktan sonra kim o müminlerin yolundan ayrılır ayrı bir yol takip ederse onu olduğu yerde bırakır sünneme sokarız. O cehennem ne kötü bir dönüş yeridir, diyor. Peygamberlerle veyahut Peygamberimizin sünnetiyle nice ayrılığa düşenler, bidat ve uydurmalara tabi olarak müminlerin yolunu terk edenler vardır ki, onların yolu Yüce Allah'ın izin vermediği, Allah, o Resulünün ilgisiz kalmadığı ve cezasız koymadığı uygulamalar ve dinlerdir. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın kardeşlerim. Allah, o Resul'ün asabını iman ettiği gibi iman etmeyi nasip etsin. Birçok sünnetullah var. Bakın, bir gün Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde diyor ki Yahudi ve Hristiyanlar 71 veya 72 fırkıya ayrıldılar. Yakında benim de 73 fırkıya ayrılacak. Biri dışında hepsine ateş dokunacak. Bu duyanlar o fırka hangisi Allah'ın Resulü diye sordular. Nis-i O beni Ashabımın bulunduğu yol, çizgi üzerine olanlar demiştir. Evet kardeşlerim, Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Müslümanlar, kendilerini doğru yoldan saptıran ve asıl gerçek yönüyle dinlerini görmelerini engelleyen birçok bidat ve hurafeleri icat ederek dinlerine soktular. Bugün öyle oldu ki hangisi dinden hangisi değil. Çoğunluğun yaptığı mı doğru yoksa sesleri çıkmayan cilis birkaç kişinin veya sadece kitaplarda yazılı kalan doğrular mı? Tehlikenin boyutu çok büyük kardeşlerim. Böyle şeytanın açtığı her sapık kapısına dalmaktan kendilerine güzel gösterdiği her bedat yoluna girmekten Müslümanlar hiç geri kalmadılar. Tehlike o kadar büyüdü ki kötülük o kadar etrafı sardı ki Allahü hatta Aleyküm. alimlerin çoğunun seslerinin kesilmeleri hatta ağırdan almaları hatta acaba toplum bana ne der? Doğruyu anlatırsam bana acaba öfkelenir mi, beni dışlar mı korkusuyla insanlar da, alimler de dini meseleler suçmaya başladılar. Allah bizleri affetsin. Allah'ın gazabına maruz kalma pahasına da olsa alimler halkın hoşuna gitme çabalarına girdiler kardeşlerim. Ve günümüzde öyle hak safiye geldi ki yalan yanlış ne varsa hep dinden oldu doğru anlatılanlar ise hep dışlandı ve hala da dışlanmaya devam ediyor. Evet. Ne var ki Allah Azze ve Celle hak savunmasını muhakkak yapacak ve içine sokulan her türlü sapıklığa karşı duracak ve her asırda dindeki bidatlarla sünneti birbirinden ayırt edecek salih kullar halk edecektir ve etmiştir de. Allah bizi onlardan kılsın kardeşlerim. Geçmişe baktığımızda da birçok heva ve heve hili insanlar çıkmıştır onlara gerekli alimler tarafından gerekli cevaplar her ne kadar verilse dahi cevap veren alimler dahi dinde methab sahibi söz sahibi veyahut en büyük müştehit ismiyle anılmışlardır. Rabbim bizleri affetsin, hayırdan ayırmasın. Bakın Allah kendisine rahmet etsin. Bir gün diyor ki Peygamber Efendimiz'in sünnetinden ve senetin yolundan ayrılma sakın ha. Dinde yeni ortaya çıkılan şeylere sakın yaklaşma. Zira yeni ortaya atılan her şey bidattır demiştir. İmam Malik, Allah kendisinden razı olsun. Kim bir bidata onu güzel olarak görerek uyarsa, Hazreti Muhammed'in peygamberlik görevine ihanet ettiğini iddia etmiş olur demiştir. Allah kendisinden razı olsun. Çünkü Rabbimiz bugün dinimizi kemale erdirdim buyurmuştur. Ve böyle olunca o gün dinden sayılmayan şeyler artık bugün de dinden sayılmaz demiştir. Allah ümmü rahmet etsin. O da der ki, bir kimse bir bidatı güzel görürse ortaya bir din koymuş olur demiştir. Allah Ahmet'e rahmet etsin. O da belki bize göre sünnetin temeli Allah Resulü'nün ashabının yürüdüğü yoldan yürümektir. Onların izinden gitmektir. Bidatı terk etmektir. Her bidat dalalet demiştir. Demek ki kitap ve sünnetin dışında gelen her şey bidat kardeşler. Ve her bidatte bir sünnetin katilidir. Muhakkak bu sünneti yok eder. Evet, Allah Azze ve Celle'ne bugün dinimizi kemale Ali Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde sizi cennete yaklaştıran bir şey bıraktım ki ondan söz etmiş olmayayım. Ve sizi cehenneme yaklaştıran bir şey bırakmadım ki ondan söz etmiş olmayayım. Sizi ben beyaz bir yolda tertemiz, gecesi gündüzü gibi apaydınlık bir yolda bıraktım. Benden sonra sakın bir yoldan ayrılmayın, helak olursunuz demiştir. Evet kardeşlerim, sakın dindeki buğdatların güzelliğini veya onların güzel ya da çirkin olarak polimlere ayrıldığını söyleyenlerin sözlerine uymayın. Çünkü Allah ve Resulünün kelamını anlamada onların durumu belki biraz abes kaçacak ama inanın kitap yüklü merkepler gibidirler. Kitap yüklü bir merkeğin, merkebin durumu ne olacak arkadaşlarım kardeşlerim? Allah her türlü bidattan ve bidat ehlinden bizden uzak kılsın. Eğer böyle olmazsak, bidat ehline tabi olursak, Allahu u Teala'nın düş düşüncelerini saptırdığı kimselere döneriz. Bidatları, bidatlara tabi olan insanlara baktığımızda, Allah Azze ve Celle ne diyor kitabında? Onlar hahamlarını Allah'tan başka Rab'lar edindiler. Yani bilginlerini Rab'lar edindiler. Evet. Rabbimize hayır versin. Allah'a ne diyor? Onlar için hiçbir zaman namaz kılmadılar. Hiçbir gün o Rablarına oruç tutmadılar. Fakat onların her söylediklerine boyun eğdiler. İşte onların kendilerine itaat edenlerine Rabbikleri boğulmuştur der. Rabbimizlere hayır versin, yolundan ayırmasın kardeşlerim. Evet. Böyle bir girişten sonra gelelim kardeşimizin sorusu üzerine. Yaşamış olduğumuz şu toplumda üç aylar ve bu üç ayların içinde Recep'ti, Şaban'dı, Veyahut Recep ayının içinde tutulan oruçlar veyahut bunun içinde kutlanan bazı günler Miraç gecesi gibi veyahut Şaban ayı içinde Berat gecesi gibi yapılan bazı bidatların gündeki öpünü sordum. Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim. Recep ayının ilk parşembe gecesi akşamla yatsatsı arasında kılınan kıraat ve tespihleri bakımından diğer namazlara benzemeyen 12 rekat özel bir namazdan söz eden hadisten ilgili baktığımızda İmam Ebu Muhammed İbni e, Abdüsselam Beyt-i ne Nerece ne de Şaban'ın ortalarında kılınan böyle bir namaz yoktu ancak 448 yılında Meryem Mabustan İbn Haydad'da tam bir adam geldi. Tilaveti çok güzeldi. Şaban'ın ortasında geceleyin kalkıp mescide, Aksa'da bir namaz kıldı. O namaz kılarken kendisine bir adam uydu. Bunu ikinci, üçüncü, dördüncü takip etti. Namaz bittiğinde arkadakiler çok sayıda bir cemaat haline geldiler. Ertesi yıl bu adam mescide Aksa'ya geldi. Ve kendisiyle birlikte kalabalık bir halk namaz kıldı. Bu namaz gerek Mescid-i Aksa'da gerekse insanların evlerinde ve yerleşim yerlerinde gittikçe yayıldı. Sonra bir sünnetmiş gibi yerleşerek günümüze kadar geldi. Evet, bu hadis uydurmadır i̇bn Cevzi hadisin aleyhissalatü vesselam'a atılan bir iftira olduğunu, bununla İbn-i Cezzam adında birinin suçlandığını ve kendisine yalan nispet edildiğini söyler. Evet. Hocamız Abdullah el-Hâfız'ın hadisi nakleden kimseler, bilinmeyen kimseler dediğini söylemiştir. Hafız Es-Süiti de kabul ve itiraf eder. İmam Neyri'nin şöyle dediğini anlatır. Bu namaz dinin hiçbir değeri bulunmayan ve asla geçerli sayılmayan çirkin bir bidattır. Kutul, Uyup ve İhya'da bu namazdan bahsedilmesi sakın sizi aldatmasın. İmam Tartuşi, Burhan el-Halebi ve diğerlerinin bu hadisin uydurma olduğunu söylediği nakledilir. Hısn'ın Fals'ın yazarı ve onu şerh eden Şevkani'nin de aynı yönde sözleri nakledilir. Konuyla ilgili olarak İman Ebu Şah'de El-Bâyüsü Alâ i̇nkâr Bida'i ve Vel-Havadis adlı eserinde bu hadisten söz ederek onun uydurma olduğunu açıklamış ve Şeyhul İslam'ı İbni Teymiye'de Aynı şekilde onun uydurma olduğunu söylemiştir. Sonuç olarak kardeşlerim biliniz ki Recep ayının ne başında ne ortasında ne de sonunda kendine has kılınacak bir namaz yoktur. Böyle bir namaz Allah Resulü'nden söylenmemiştir. Ve geçerli değildir. Dikkate almayınız ve kendisiyle halk arasında gelen böyle bir sözle amel etmeyiniz. Çünkü sohbetimizin de başında dediğimiz gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizi gecesi gündüzü gibi aydınlık bir yolda bırakmıştır. Kim bu yolu bırakır da başka bir yola uyarsa o helak olur. Recep ayında tutulan oruza gelince kardeşlerim Hafız İbn Hacer eserinde diyor ki, gerek Recep ayının kendisinin, gerek Recep ayında oruç tutmanın ve gerekse Recep ayının belirli günlerinde oruç tutulmasının ya da belirli bir gecenin ibadetle geçirilmesinin faziletiyle ilgili delil sayılabilecek hiçbir say hadis yoktur. Bu konuda kesin kanata İmam Ebu İsmail El-Hirevi el hafız e, naklettiği eserinde aynı görüşü bildirmiş ve kesinlikle bu konuda sahih bir rivayet yoktur demiştir. Ama ilim sahiplerinin faziletleri konusunda uydurma oldukça zayıf da olsa hadis aktarmalarına hoşgörülen bakıldığı görülmüştür. Fakat bu durumda hadisle amel edenin onun zayıf olduğunu bilmesi ve öyle inanması şarttır. Bununla birlikte kişinin zayıf hadisle amel etmesi caiz değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kimse yalan ve durum olduğunu bildiği halde bir hadisi aktarırsa o da yalancılardan biridir buyurmuştur. uydurma hadisin aktarılmasının cezası böyleyse bakın hadisi tekrarlayayım bir kimse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yalan ve uydurma olduğunu bildiği bir hadisi aktarırsa o yalancılardan biridir diyor. Peki uydurma hadisin aktarılmasının cezası böyleyse acaba amel etmenin cezası ne olur? Ne olur kardeşler? hadisle amelde ahkam ve faziletler arasında bir fark yoktur. Çünkü hepsi de dindir. Bakın İmam Ebu İsmail El-Hirevi Recep ayının faziletiyle ilgili en tipik hadisi, bu ay insanların Recep ve Ramazan ayları arasında en gafil oldukları aydır hadisi olduğunu açıklar. Sonra bu Özgürlük hadisini rivayet eder ve bu hadis zayıftır der. Arkasından daha zayıf ve hatta uygulama hadisler rivayet eder ve bunlara dikkat çeker. an. Allah kendisinden razı olsun İbn-i der ki Aleyhisselatü Vesselam'a bazılarının yaptıkları gibi 3 ay sürekli oruç tutmadı. Recep ayını da kesinlikle tamamen tutmadı. Recep ayını tamamen oruçlu geçirmeyi müstehakta saymadı. Hatta aksine Recep ayının tamamen oruçlu geçirilmesinin yasak olduğu yönünde kendisinden hadis rivayet edildi. Bakın İbn-i Mace'de gelir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Recep ayını devamlı oruç tutmayı ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Allah kendisinden razı olsun. Recep ayında oruç tutanlara karşı çıkmıştır. Ömer bunları kırbaçla duymuştur. Bu ay cahiliye dönemi insanların saygı gösterdikleri bir aydır demiştir. İmam ne bu konuda? Recep ayında oruç tutmanın yasaklığı veya serbestliği yönünde hiçbir hadis tespit edilememiştir. Ancak bu ayda oruç tutmak aslında menduttur der. Ebu Ali Sine'nin de a.s.m. haram aylarında orucu mendut saydığı ve Recep ayının da bu aylardan biri olduğunu açıklamıştır. Cennette bir nehir vardır, adına Recep denir. Suyu sütten, biraz baldan tatlıdır. Recep ayında bu arı sutanı Allah bu nehirden sunulacaktır hadisi hakkında. Enes El-Metalib adlı eserinde der ki bu hadis sahih değildir. Zehebi bu uydurmadır ve diğer alimler de bunu uydurmadır demiştir. Ama maalesef insanlar sahihliğine zayıflığına bakmadan bu hadisi sanki mütevatil gibi insanların arasında yaymışlar ve üç ayların fazletlerinden bahsetmişlerdir. Cennette bir nehir vardır, adına Recep denir. Suyu sütten beyaz ve baldan tatlıdır. Recep ayında bir gün oruç tutanı Allah bu nehirden sulayacaktır diyerek insanlara bu ayda oruç tutmayı teşvik etmişlerdir. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Evet. öyle cahil hatipler çıkmış ki öyle cahil hatipler ki dinimizde de aynı böylesi uydurma hadisleri hutbe kitaplarını almışlar ve hutbelerinde halka bunları okumuşlar ve anlatmışlar ve anlatıyorlar da. ve bu hutbede geçen sözleri insanlar doğru mu yanlış mı araştırmadan hep taklit etmişler ve hayatlarına geçirir olmuşlar. Öyle hale gelmişiz ki, hakikaten pes doğrusu. Yani böyle bir ortamda insan söyleyecek bir söz bulamıyor. Bakın, yine bir rivayette bir kimse haram aylarının birinde eşimde cuma ve cumartesi olmak üzere, üst kıvavuş tutarsa, Allah o kimse için 900 sene bir rivayette 60 sene ibadet sevabı yazar hadisi İmam Muharri diyor ki bu hadis gerek sözleri gerek rivayet zinciri açısından asılsızdır uydurmadır. ama buna rağmen kardeşlerim bakın hala hutbe kitaplarında bu yer alır ve hala insanlara hutbelerde bunlar anlatılır Yine bakın, halk arasında yaydıkları hadis diye, Recep'in ilk gününde tutulan oruç, üç yılın günahına. ikinci günü tutulan oruç, iki yılın günahına. Üçüncü günü tutulan oruç da bir yılın günahına. Sonra tutulan her gün ise bir ayın günahına kefarettir, hadisi zikredilmiştir. Halbuki bu hadis, senedi kopuk, munkatı, amel edilmeyecek bir rivayettir. Ama maalesef hala insanların arasında bu ne napul yayılır vaziyete gelmiştir. Recep Allah'ın, Şaban ben'in Ramazan'da ümmetimin ayıdır hadisinin zayıf olduğu halde insanlar arasında yayılır olduğunu görürsünüz. Yine Recep ayının diğer aylara üstünlüğü Kur'an-ı Kerim'in diğer sözleri üstünlüğü gibidir hadisi. Uydurma bir rivayet olmasına rağmen Molla Akari Nazlı Hadisleri kitabında zikretmiştir. Fakat hala bu rivayet sahihmiş gibi insanların arasında ne yapılır? Nakledilir. Allah bizlere ilinmez. imanını artıracak amel işlemi nasip etsin kardeşlerim. Sahih hadisleri diğerlerinden ayırmayı bilmeyen gafil ve bilgisiz hatıplar cuma günleri hutbeler okudukları ve benzeri tüm hadisleri halka anlatmaları ve onların dinlerini bozmalarına sebep olmaları öyle hale getirmiş ki halkı bidatlarla iştigal eden bidatlarla amel eden hakkı anlattığında ise ne var canım, yapsak ne olur tipinde sözlerin söylenmesine kadar sebep kılmıştır. Er, evet. Rabbimiz hayır versin kardeşlerim. Aslında Peygamber'e iftira eden bu hatıpları nimberden iner inmez yüzlerine tükürmek gerekir. Recep ayıyla ilgili o kadar çok bidatlar var ki Mesela Miraç hadisesini okuma, Recep ayının 27. gecesi kutlamada bulunma hep bidattır. Bazı kimseler o geceye mahsus zikir ve namazların varlığından söz eder ve gündüzü oruçlu geçirirler. Bazıları Recep, Şaban ve Ramazan aylarında okunacak özel dualardan bahsederler. Bunlar hep tamamen uydurma iftira ve bidatlardır kardeşlerim. Eğer bunda bir hayır olsaydı Allah bu haydi bize bildirmez miydi kardeşlerim? Bir kere Miraç gecesinin hangi gece olduğuna dair bir kanıt elimizde mevcut değil. Hatta bu olayın hangi ayda olduğu bile belli değil biliyor musunuz? Allah bizlere hayır versin. Ama hayırlı bir hesaplamışlardır ki yani şu gece, şu saat, şu nokta diyerek insanları buna hep davet eder olmuşlardır. Ve gecesi Recep ayında namazlardan bahsetmişlerdir. Halbuki Allah Resulü'nün İslam'ın bir gecede kıldığı namaz on bir rekattır. Bunun üç namaz kılmamıştır. Ne Miraç gecesi ne Kadir gecesi veyahut onun dışında ne de mübarek dedikleri bu üç aylarda herhangi bir gecede kılınacak namazdan ilgili özel bir namazdan ilgili hiçbir ibare yoktur kardeşlerim. Hele hele Recep'in 27 gecesi ve gecelerde kılınacak namaz hiç hiç yok bu meşhur değil meşru değil ve bu konuda Allah Hüsru'ndan hiçbir şey gelmemiştir kardeşler i̇bn Abbas'a nispet edilen miraç hikayesi yani namaz şöyle şöyle namaz meselesi tamamen asılsız ve saçma şeylerden ibarettir İçinden ancak çok azı doğrudur. Günahkar bir soru şey olan ve yalnızca Recep ayında namaz kılan öldükten sonra durumunun iyi olduğuna dair belirtiler ortaya çıkan Ali aleyhissalatü vesselam'a soru sorulan aleyhissalatü vesselam da o cihatta bulunur Recep ayında namaz kılardı dediği bu gibi hadiste tamamen uydurma ve tamamen doğruluktan uzaktır. Allah hepimize hayır versin ama maalesef ne kadar saçma hikaye de olsa insanlar bunları ezberlemişler. Sanki Kur'an'dan bir ayet gibi hep insanlara nakleder olmuşlardır. Müslüm'ün sahinde Ayşe annemizden şöyle rivayet gelir. Aleyhissalatü Vesselam oruca başlar. Biz söyleyinceye kadar tutmaya devam eder, iftar eder. Biz söyleyinceye kadar oruç tutmazdı. Ben Ali Silah Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçlu geçirdiğini asla görmedim. Evet. Yine müstümden Ayşe'mizden Ali Silah Tevsiyam'ın orucundan sorulduğunda kendisine Ali Silah oruç tutuyor, biz de oruç tutardık ve iftar ettiğinde biz de iftar ederdik. Onu Şaban ayında oruç tuttuğunu hiç görmedim demiştir. Evet, insanlar öyle şeyler uydurmuşlardır ki, Allah Resulü'ne dayandırarak bunları meşru kılmışlar ve ayların faziletinden bahsetmişlerdir. Ve genelde bu gibi meseleleri İmam-ı Gazalı'nın i̇hya diye kitabına bakarsanız, bütün uydurma mesnetsiz hikayeleri orada görürsünüz kardeşler. Ve insanlar da oradakilerini doğru zannedip hayatlarına geçirmeleri ve onun yanlış olduğunu söylediğinde ise sana sataşmalarına sebep oluyor. Şaban ayı içindeki Barat namazına bakacağımızda, baktığımızda İmam Füteni Teskiretül Mevruat adlı eserinde uydurma şeylerden biri de Şaban'ın 15. gecesi kılınan Elfiye namazıdır. Fatihadan sonra ihlas okunarak onar rekatlık bölümler halinde cemaatle kılınan namazdır demiştir. Bu namaza cuma ve bayram namazlarından daha fazla önem vermişlerdir. Oysa bu konuda hiçbir hadis veya haber yoktur. Ama insanlar maalesef bu meselede aşırı gitmişler ve bu namaza devam etmişlerdir. Aleykümselam ve var. Şu en üstteki Tam. Tamam, Tamam, tam. Tamam. Bu namazın aslı yok kardeşler. Şabanın on beşinci gecesi kılınacak namaz ve bununla ilgili dua, bu hadise baktığımızda. Şaban'ın 15. gecesi olduğu zaman gecesini namaz gündüzünü oruçla geçirin hadisi İbn-i Ali'den rivayet edilir. İbn-i Mace'nin sünneline yazan zat der ki bu hadisin isnatı zayıftır Çünkü senetinde i̇bn Ebu Busre yer almaktadır. Bu adam hadis uyduran birisidir denilmiştir. Yine Şaban'ın 15. gecesinde belayı def, ömrü uzatma ve halka muhtaç olmamak niyetiyle altı rekat namaz kılma, yâsin okuma, bu ikisi arasında dua etme şüphesiz ki dinde icat ve uydurmadır. Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine karşı gelmektir. Ama maalesef İhya'nın sahibi İmam Gazali bunları kitabında yer yer nakletmiş ve insanlara bir dinmiş gibi sunmuştur. Ama hiçbirinde delil senet yoktur. Maalesef sofilerin kitaplarında özellikle İmam-ı ihyasında bu rivayetlerin bolca olması halkında Bidat'a düşmesine sebep olmuştur. Evet. İmam Malik Allah kendisinden razı olsun. Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir söz ve uygulamasına bu aylarda rastlanmamıştır. Buyurmuştur. Nevevide bu konuda Recep ve Şaban aylarına ait namazlar çirkin ve hoş olmayan birer bidattır diye buyurmuştur. Bununla alakalı birçok bidatlar var. Allah'ım ya zelmenni velay Yümennü Aleyh Ya Azel ve Vel ikram şeklinde duada ihyada geçmiş Asılsız ve dayanıksız bir Duadır Öyleyse bize düşen Kardeşlerin Allah'ın kitabında Ve Resulullah'ın sünnetinde Yer almayan Her türlü bu Meselelerden uzak durma Ve sahabenin yolundan Hareket etmektir Allah ve sünnetinde Ashabı'nın bölümsemediği bu ibadet şeklinde ibadet bulunmamamız gerekir. Evet. Bir kısım insanların yine Şaban'ın 15. gecenin Kadir gecesi olduğuna inanmışlardır. Öyle sözler yaymışlardır ki bunlar batıl sözlerdir. Doğru değildir. Fakat Ramazan ayıyla alakalı birçok rivayet gelmiştir ki bunlar doğrudur sahihtir bunlarla amel edilir ama e, bu ailem alakalı Recep'le Şaban'la alakalı gelen rivayetlerse aslı asları olmayan sözlerdir ve dine sonradan sokulan bidatlardır Rabbim doğruyla amel eden ve hayatına sünneti geçirenlerden eylesin. Bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yola bir çizgi çiziyor. O çizginin sağına ve soluna birer çizgi daha çiziyor. Ortadakini göstererek diyor ki işte bu benim dost doğru yolumdur. Ona uyun, ondan başka yollara uymayın. Çünkü şeytan o yolların başında oturur ve hepsi de bana gel, bana gel diyerek ne yapar? Kendisine çağırır, buyurmuştur. Allah her türlü bidattan ve şüphelerden bizleri uzak kılsın. O sahabelere ulaşan, o saf, temiz dine, o sünnete uyanlardan eylesin. Bidat'ın her türünden bizleri de uzak kılsın bu sünnete uyan bidatlara kulak asmayanlardan eylesin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzaklanmayı nasip etsin. sözlerine ne kadar uzatsak yine dönüp dolaşıp geleceğimiz yer bunlar kardeşlerim. Allah doğru öğrenip yaşayanlardan eylesin. Velhamdülillah, Herak'la Onlarım yeterlidir inşallah. Allah kime hidayet ederse